Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Şans ya da gerçek. Yazan Mustafa Kovancı, Dramatürk Bilge Bölükbaşı. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Ömer Atila Ulaş. Oynayan sanatçılar Selami Bahri Aydın Rafet Alpay İzbrak Anne Ümit Sergen Baba Bülent Türkmen Şevket Ahmet Türkoğlu Ayşen Güneş Hayat Aykut Okan Şenozan Merhaba Bir şey mi istediniz? E, arabanız mı bozuldu? Evet ee, Şoförüm ilerideki benzin istasyonuna gitti ama orada tamirci bulunmaz Bunu ben de biliyorum delikanlı Benzinciye telefon etmek için gitti ha, Anlıyorum ee, be Beyefendi Hava çok soğuk ee, Şu evde oturuyoruz Evimize buyurun size çay ikram etmek isterim Teşekkür ederim Burada arabanın içinde de bekleyebilirim Evimiz size layık bir yer değil Ama en azından sıcaktır Üşümezsiniz Şu anda annemle babam evde yok ama ben sizi rahat ettirmeye çalışırım. Ee, pekala pekala. Doğ kenarları su birikintileriyle dolmuş. Ne zaman yağmur yağsa her yer bu hale geliyor. <gülüyor> Burada yaşamak için cambazlıktan anlamak <gülüyor> gerekir. Haklısınız efendim. Buyurun. Buyurun. İçeri gelin lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Ah. Ah. Şöyle sobanın yanına oturabilirsiniz. İyi. Peki. Peki teşekkür ederim. Şansınız varmış. Çayı az önce demlemiştim. Aa, iyi, iyi, çok güzel, çok güzel. Evet. İyi. <gülüyor> Böyle. Ee, Sana da zahmet verdim delikanlı Hiç öyle şey olur mu <gülüyor> Nereye gidiyordunuz hı? Hı, hı, Hiç canım sıkıldığı için Biraz gezintiye çıkmıştım hı. Konuşmaktan pek hoşlanmıyorsunuz galiba hı. Yalnızca lüzumsuz konuşmaktan hoşlanmam Anlıyorum efendim Merak etmeyin, soru sorarak sizi rahatsız etmem. Ya o nerede kaldı bu adam? Benzin istasyonu epeyce ileridedir. Şoförünüzün dönmesi sanırım yarım saati bulur. Hmm. Evet evet olabilir. <gülüyor> ee, henüz isimlerimizi bilmiyoruz. Adım Selami. <gülüyor> Benim adım da Rafet. Ee, Rafet Akyay'la. Siz çimento ve boru fabrikalarının sahibisiniz. Evet. Oh, i̇nanamıyorum. Şu an benimle birlikte çay içiyorsunuz. Neden bu kadar heyecanlandın delikanlı? Evimde sizi misafir ettiğime kimse inanmayacak. Sence o kadar önemli bir insan mıyım? Fabrikalarınızda çalışan yüzlerce insan var. Doğru. Bu civarda yaşayan birçok insan ekmek parasını sayenizde kazanıyor. E, bu gibi sözleri her gün duyuyorum. E, işte gözüme hoş görünmeye çalışanlar, ne bileyim iş isteyenler... Merak etmeyin Rafet Bey. Sizden herhangi bir şey isteyecek değilim. Bu tavrın çok hoşuma gitti. Demek ki sağlam bir kişilik yapısına sahipsin. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...ekonomik ve sosyal açıdan hangi konumda olduğunuz... ...beni pek ilgilendirmiyor. Ama kim olduğunu öğrendiğin zaman heyecanlanmıştın. Bunu nasıl açıklayacaksın? <gülüyor> Beni heyecanlandıran... ...varlıklı bir beyefendiyle... ...sohbet ediyor olmamdı. Çünkü sizin gibi insanlarla pek sık karşılaşmıyorum. Ya. Ama bunun ötesinde... ...yaratılış bakımından birbirimizden farklı değiliz. Ne demek istediğini pek anlayamadım. Sonuçta ikimiz de insanız. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet çok haklısın Benim hayatım gördüğünüz bu evde Sürüp giderken Siz görkemli bir villada yaşıyorsunuz Aramızda yalnızca böyle küçük bir ayrıntı Bulunuyor <gülüyor> İlginç Neden ee, Düşüncelerini açıkça ifade etmen çok güzel Ama aramızdaki sosyal Farklılıkları görmezden gelemezsin Değil mi Yani sizinle konuşurken Başımı öne mi eğmeliyim Yerimde bir başkası olsaydı bu sözlerin yüzünden sana kızabilir... ...hatta yaşantını etkileyecek olumsuz şeyler yapabilirdi. Ne gibi? Nerede çalışıyorsun Selamet? Bir kırtasiyecide tezgahtarlık yapıyorum. Hangi kırtasiyecide? Kent. Hmm. Çalıştığın dükkanın sahibini tanıyorum. Eski bir esnaftır. <gülüyor> o halde beni kolaylıkla işten attırabilirsiniz öyle değil mi? Bunu yapmam için bir neden yok. Az önce yalnızca yerimde bir başkası olsaydı demiştim. Sanırım bu durumda size teşekkür etmem gerekiyor. Neden? Bana acıyıp işimi elimden almadığınız için. <gülüyor> Herhalde o kırtasiyeci de çalışmak senin için pek fazla önem taşımıyor. Oradan aldığım maaş çok az. Zaten işsizim dememek için çalışıyorum. Hmm, anlıyorum. Öğrenimin nedir? Lise mezunuyum. Defalarca üniversite sınavlarına girdim ama ne yazık ki istediğim yeri kazanamadım. Okumak istediğim bölüm neydi? Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyup iyi bir heykeltıraş olmayı düşünüyordum. Yontu sanatını ben de çok severim. Bahçedeki şu kulübede çalışmalarımı sürdürüyorum. Hmm, güzel. Ama eğitime, daha çok bilgiye ihtiyacım var. Anlıyorum, anlıyorum. Çalışmalarını görmek isterdim. Elbette, zamanınız varsa gitmeden onları size gösterebilirim. Aa, e, arabanızın yanında bir taksi durdu ee, Sanırım taksiden inen bey şoförünüz Yanındaki de tamirci olmalı ha, e, e, Evet evet ee, Seninle sohbet etmek çok güzeldi selam Teşekkür ederim Tekrar görüşmek isterim seninle bu mümkün mü? Elbette O halde pazar günü öğleden sonra seni evime bekliyorum Peki gelirim Ama önce yontularını göreyim ee, Buyurun Dışarı çıkalım ah, Sonunda kader yüzümüze güldü Hanım görürsün bizim oğlan bu fırsatı da kaçırır Aa, Benim oğlum akıllı çocuktur Öyle değil mi Selami Boşuna heyecanlanıyorsunuz Rafet bey beni yalnızca sohbet etmek için evine davet etti Hepsi bu Aa, Seni beğenmesiydi bir daha görmek ister miydi evladım Annen doğru söylüyor Seni fabrikalarının birinde çalıştırmayı düşünüyor olmalı Hiç sanmıyorum baba Gözünü aç oğlum. Ekmek artık aslanın ağzında. Uyanık ol. Ne yapmamı istiyorsunuz? Şunun söylediği şeye bak hanım. Bu çocuk beni delirtecek. Selamim. Böyle bir fırsat insanın hayatında bir defa eline geçer. Rafet Bey ile açıkça konuşup ondan iş istemelisin. Bunu yapamam baba. Nedenmiş küçük bey? İşe ihtiyacın olduğunu söylersen ne kaybedersin? Böyle davranacağınızı bilseydim Rafet Bey'den size hiç söz etmezdim. Bu kalalık etme. Aa, biz senin iyiliğini düşünüyoruz oğlum. Kaç yaşına geldin ama doğru dürüst bir işin olmadığı için evlenemiyorsun. Evlenmek için acelem yok. Ayrıca Rafet Bey çevresindeki insanlar gibi kendisinden bir şey istemediğim için benimle konuşmaktan hoşlandı. Selami nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıp biraz temiz hava alacağım. Hanım ne demek istedi bu çocuk? Yani buradaki hava pis mi? Yok canım öyle demek istemedi alınma hemen Burnu bir karış havada Umutlarım boşa çıkmadı Selami ee, Anlayamadım efendim ee, Buraya gelişinden söz ediyorum Gelmeyeceğimi mi düşünmüştünüz <gülüyor> Olasılıkları gözden kaçırmamak gerek ee, e, Evet. Nasıl bir lamı beğendin mi Evet gerçekten çok güzel Bahçe kapısından içeri adımımı atar atmaz... ...kendimi rüyadaymış gibi hissettim. Ama rüya görmüyorsun. <gülüyor> Benimle birlikte kahveniyordum diyorsun. <gülüyor> Neredeyse şanslı biri olduğumu düşünmeye başlayacağım. Neden? Çünkü birçok insan böyle bir yeri ancak uzaktan görebilir. Kapısına bile yaklaşamaz. <gülüyor> Neden böyle olumsuz düşündüğünü anlayamıyorum. Bu soruyu siz mi soruyorsunuz Rafet Bey? Evet. Yoksa yanlış bir davranışımı mı gördün? Villanızın bahçe kapısına yaklaştığım zaman bir adamınız hemen yanıma geldi. Ondan rahatsız mı oldun? Beni dinlemeden sürekli sorular sormaya başladı. Aslında böyle davranmazlar. Herhalde benimle konuşan o arkadaş buraya uygun biri olmadığımı düşündü. E, bu konuda biraz anlayış göstermeni beklerim. Burası özel bir mülk. Bizim evimiz de özel mülktür. Ama kapımıza yaklaşan insanlara daha kibar davranırız. <gülüyor> <gülüyor> Haklı olabilirsin. Belki de adamların boşuna bu kadar titiz davranıyor. İşin o tarafını bilemem. Bu da ne demek oluyor? Belki de birilerinden korktuğunuz için böyle sıkı güvenlik önlemleri alıyorsunuz. <gülüyor> Korktuğum herhangi biri yok. Bunu duyduğuma sevindim. Demek insanlar aldığım güvenlik önlemleri yüzünden evimin kapısına dahi yaklaşmaktan çekiniyor. He? İçimden bir ses benimle eğlendiğinizi söylüyor. Bunu da nereden çıkardın? Kendi koyduğunuz kurallardan haberiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. <gülüyor> Bakalım beni daha ne kadar şaşırtacaksın Selami. Yaptığımız bu beyin cimnastiği devam ettikçe. Yani aramızda geçen bu sohbeti beyin cimnastiği olarak mı görüyorsun? Evet. Aa, i̇şte bu çok ilginç. Neden? E, az önceki sözlerin bana aramızda gizli bir yarışma olduğunu düşündürüyor. Benimle niçin görüşmek istediniz Rafet Bey? Anlayamadım. İsterseniz sorduğum sorunun yanıtını da kendim vereyim. İyi olur. Beni buraya davet ederek tekrar görüşmek istediniz. Çünkü yaşantınızı, düşüncelerinizi doğrulamak ihtiyacındasınız. Böyle bir amacım yok. Belki de yanlışlarınızı görmek için birinin yardımına ihtiyacınız var. Hmm, sohbetimizin tadının kaçtığını düşünmeye başlıyorum Kimse mükemmel değildir Haksız mıyım Rafet Bey? Doğru söylüyorsun ama konuşurken nezaket kurallarını unutmamalıyız Nezaket kurallarını çiğnediğim zaman şimdi olduğu gibi beni uyarırsınız <gülüyor> Sana nedense kızamıyorum Çünkü insanların birbirine karşı kaba davranmalarına ben de tahammül edemiyorum Ama düşüncelerini söylemekten de kaçınmıyorsun Birinin söylediği sözleri diğeri ukalalık gibi değerlendirebilir. Herkes karşısındaki insan hakkında istediği şeyi düşünebilir. Önemli olan bunu nasıl ifade ettiğidir Selamin. Haklısınız. Sonuçta aynı dili konuşmaya başladık. He? Sohbetin hoşuma gidiyor. Böyle konuşarak beni sürekli teşekkür etmek zorunda bıraktığınızın farkında mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Ehliyetin var mı selam? Evet var. Neden sordunuz? Özel şoförüm olarak çalışır mısın? Özür dilerim. Şaşkınlığımı bağışlayın ama... Şu an ben... özel şoförlüğümü yapan elemanımdan pek memnun değilim. Nedenini öğrenebilir miyim? Evet efendim. Hayır efendim. Demekten başka söz bilmiyor. Herhalde bu da çok can sıkıcı oluyordur. Ne dersin? Önerimi kabul ediyor musun? Peki... O şoförünüz ne olacak? Fabrikalarımdan birinde... ...aynı maaşla mesleğini sürdürmeye devam edecek. Bu iyi. Merak etme ekmeğiyle oynamış olmayacaksın. Eee? Hala bir cevap vermedin. Yanınızda çalışmaktan şeref duyacağım efendim. Hmm, güzel. Kendine çok dikkat et oğlum. İyi çalış olur mu? <Gülüyor> Merak etme anne. Uslu çocuk olacağım. Başına talih kuşu kondu. Ama sen hala işin dalgasındasın. Elbette her şeyin bilincindeyim baba. Beni çocuk gibi görmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bize hiç güven verecek şekilde davranmıyorsun ki. Ama başka insanlar bana güveniyor. Örneğin Rafet Bey. Onun nasıl bir adam olduğunu merak ediyorum doğrusu. Beni işe aldığı için kafasında bir iki tahtanın eksik olduğunu düşünüyorsun değil mi baba? <gülüyor> İlk defa doğru bir söz <gülüyor> ettiğini duyuyorum. Hafta sonları eve gelmeyi ihmal etme tamam mı <gülüyor> oğlum? yani. Orada da gece yarısı müzik dinlemeye falan kalkma. El oğlu insanın gözünün yaşına bakmaz. İşten atıverir. Tamam baba. Bavulunu topladın mı? Evet. Az sonra atölyemdeki eşyamı da toplayacağım. Ne dedin? Oğlum adam evinde takur tukur taş yontmana izin vermez. Bunun için Rafet Bey'den izin aldım baba. Ayrıca atölye olarak kullanabileceğim bir odada göstereceğini söyledi. Ah, yani yatacağın odanın dışında mı? Evet anne. Hayret doğrusu. Ah, Rafet Bey demek ki sanattan anlayan kültürlü bir insan. Seninle böylesine yakından ilgilenmesi beni düşündürmeye başladı. Bu adamın sakın kötü bir niyeti olmasın. Hiç sanmıyorum baba. Dünyada çeşit çeşit insan var. Herkesin kafasından neler geçtiğini bilmek imkansız. Tamam, be, ne biçim konuşuyorsun öyle. Rafet Bey yanında çalışan tüm insanlara karşı elinden geldiğince iyi davranıyor. Herhalde sanatı sevdiği için benimle de yakından ilgilendi. Yine de bütün bu yaptıkları garibime gidiyor. Dikkatli olmalısın Selami. ...işçisiyle bu kadar ilgilenen bir patronu ne gördüm ne de duydum. Senin çalıştığın işlerle Selami'nin bir değil. Sen kendi patronunla yılda kaç defa selamlaşıyordun... Ha? ...ama Selami Rafet Bey'le her gün birlikte olacak. Aslında doğru söylüyorsun hanım. Ah, ah, bizim dünyamız Rafet Bey'inki gibi değil. Hiç sinemaya ya da tiyatroya gittiğimiz olmadı... Bunca yıllık evliyiz ama eline bir kitap alıp okuduğunu görmedim. <gülüyor> Sanki sen çok okuyormuş gibi konuşuyorsun. Bir cümlelik yazıyı okuman neredeyse on dakika sürüyor. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Selami'nin yaptığı o heykellerden biz bir şey anlamıyoruz. Ama patronu anlıyor. Hatta rahat çalışabilmesi için yardımcı bile oluyor. <gülüyor> Rafet Bey ile aramızdaki fark işte bu. Haklısın hanım. Belki de boş yere endişeleniyorum. Asıl cahilden korkmak lazım. Kültürlü insandan zarar gelmez. İzninizle geri kalan eşyamı toparlamak zorundayım. Peki oğlum. Dün Ahmet'le neden tartışıyordunuz? Önemli bir konu değildi. O halde neden beni görünce ikiniz de telaşa kapıldınız? İnsanları şikayet etmekten hoşlanmam Rafet Bey. Ama rahatsız olduğun bir şey var bunu öğrenmek zorundayım. İnsanlar her zaman birbiriyle anlaşamayabilir. Peki haklı olan kim bari bu kadarını söyle. Haklı olmak her zaman sorunu çözmeye yeterli midir? Bazen e, tıkanışlar yaşayabiliriz. Sanırım yine beyincim lastiği yapmaya başladık ha? <gülüyor> <gülüyor> merak mesela Selami. Söyleyeceklerinden ötürü kimse zarar görmeyecek. O halde duyduklarınız hakkında yorum yapmayacaksınız. Ahmet'le aranızdaki sorunu öğrenmem gerekseydi... ...çoktan haberim olurdu. Demek ki beni yakından ilgilendiren bir sorununuz yok. O halde neyi merak ediyorsunuz? Üzülmeni istemiyorum. ...Ahmet benimle hep imalı bir şekilde konuşuyor. Aslında bu villada çalışan diğerleri de Ahmet gibi davranıyor. Ama... Ama seni onun kadar üzmüyorlar, öyle mi? Evet. Peki Ahmet sana ne diyor? Bana diğer çalışanlardan ayrıcalıklı davranıyormuşsunuz. Sanki akrabanız gibiymişim. Buna benzer saçmalıklar. İnsanların ileri geri konuşmaları seni etkilememeli. ...bu tür olaylarla yaşamın boyunca karşılaşabilirsin. Haklısınız efendim. İnsanlar kendilerine bir çember çizmiş... ...ve o çemberin içine yaşamlarını nasıl sıkıştırdıklarının farkında değiller. Sanırım birbirimizi anlamak için enerjimizi olumlu yönde kullanacağımıza... ...olumsuz davranışlara saplanarak gelişimin yolunu tıkıyoruz. Aslında sevginin yolu tıkanıyor Selami... Oysa sevgi ne yüce bir duygudur. Seni tanıdığım günden itibaren hayatıma renk geldi. Ama bir kusurum var. Böyle küçük saldırılar yaparak duygularımla oynama sevdasındasın. Rafet Bey kafam karıştı. Söyler misiniz lütfen? Sizin için ben kimim? Ne anlam ifade ediyorum? Oğlumla aynı yaştasın. Ne yazık ki o şimdi hayatta değil. Öyle mi? Bilmiyordum. Annesiyle birlikte geçirdiği bir trafik kazasında... ...kaybettim onları. Yüreğim yıllardır... ...oğlumun ve eşimin... ...dinmeyen acısıyla dolu. Çok üzüldüm. Acınızı yürekten paylaşıyorum. Demek bunu bilmiyordun? Hayır efendim. Haberim yoktu. Doğru. Bu villada çalışanların da haberi olduğunu sanmıyorum. Çünkü burayı beş yıl önce yaptırdım. Doğrusunu isterseniz... ...kendimden utandığımı itiraf etmek zorundayım. Neden? Benimle bu nedenle ilgilendiğinizi hiç düşünmemiştim. Gerçi bu konuda fazla kafa yorduğum da söylenemez. Seninle konuşmak hoşuma gidiyor. Galiba... ...seni yitirdiğim oğlumu yerine koyuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Beni onurlandırdınız. Ama... ...aramızdaki yakındığı insanların bu gözle değerlendirmesini beklemek sanırım yanlış olur. Zaten kimseye herhangi bir açıklama yapma ihtiyacını da duymuyorum. Sizi anlıyorum. Zaten ben sizin yanınızda çalışan sıradan biriyim. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Önemli değil. Neden güldüğümü zamanla anlayacaksın. Peki... Ayrıca senden istediğim bir şey var. Evet efendim. Sizi dinliyorum Lafet Bey. Bu sohbetimizden kimseye söz etmeni istemiyorum. Yanlış anlama Selami. İnsanların benim iç dünyamı bilmeleri gerekmiyor. Sizi çok iyi anlıyorum efendim. İki aydır buradasın. Üzerinde çalıştığın o yontuyu en son bir hafta önce görmüştüm. Nasıl gidiyor? Heykeli bitirebildin mi? <gülüyor> Hayır. Eh, ince ayrıntılar kaldı. Onlar da sanırım epeyce zamanımı alır. Benim acelerim yok. <gülüyor> <gülüyor> bir heykeltraş arkadaşım var. Hmm, öyle mi? Kim acaba? Şevket Esen. Ciddi misiniz? O, o, o çok iyi bir sanatçıdır. Bir sergisini görmüştüm. Ama onunla tanışmak için bir türlü cesaretimi toplayamamıştım. Dün Şevket Bey'le bir telefon görüşmesi yaptım. Ona senden söz ettim. Oh, buna inanamıyorum. Şimdi heyecandan kalbim duracak. Yarın buraya gelecek. Onunla akşam yemeği yiyeceğiz. E, tabii ki buraya gerçekte çalışmalarını görmeye geliyor. Aa, ne diyorsunuz? E, olamaz. Yontularını beğendiği takdirde haftada iki gün atölyesinde çalışmana izin verecek. Hayır, hayır, hayır. Bu, bu, bu mümkün değil. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Yerine otur Selami. <gülüyor> Özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama ben... Umarım, umarım... ...umarım çalışmaların Şevket Bey'in... ...hoşuna gider. Ama, ama onunla çalışmam mümkün değil. Neden? Çünkü atölyesinde çalışanlardan kurs ücreti aldığını duymuştum. Senin için yontu sanatıyla uğraşmak... ...her şeyden önemli değil mi? Evet. E halde parayı düşünme. Sana ödediğim maaş yeterli olmazsa kredi açabilir. <gülüyor> harika, harika... Artık Selami ile konuşmamız gerekiyor Onunla önce ben konuşup Düşüncelerini öğrensem nasıl olur Hanım buna gerek yok Artık hayatın gerçekleriyle yüzleşmesinin zamanı geldi Selami geliyor Kalbini kırmadan konuşalım oh. Oh. Oh. Bahçeyi çok özlemişim. Yalnızca bahçeyi mi özlüyorsun <gülüyor> Anne O nasıl söz Elbette sizleri de özlüyorum ama artık yokluğuma alışmalısınız Rafet Bey'in yanında işe başlayalı sekiz ay oluyor Ama sen buraya üç dört haftada bir geliyorsun hmm, İş atölye derken fazla zamanım kalmıyor Şu adam e, Adı neydi? Şevket Bey Herhalde iş saatlerinin dışındaki bütün zamanını onun yanında geçiriyorsun Evet baba Şevket Bey iki hafta sonra yeni bir sergi açacak Bu yüzden çok yoğun çalışıyoruz ...o adamın yanında zamanını öldürmen işe yarayacak mı? O adam diye söz ettiğiniz... ...çok ünlü, çok değerli bir sanatçımız. Benden hiçbir şey istemeden atölyesinde çalışmama izin vermesi de... ...çok büyük bir lütuf. Neyse, bu işlerden anlamıyorum. Zaten seninle konuşmak istediğimiz konu bu değildi. Hmm, herhalde ciddi bir şey var. Evet oğlum. Artık yetişkin bir insansın. İş, aş sahibi de olduğuna göre... ...bazı şeylerin zamanı geldi demektir. Ee, geçen hafta buraya... ...Hafize teyzenin yeğeni geldi. Çok güzel bir genç kız olmuş. Hafize teyzen yeğenine... ...aile terbiyesi görmüş... ...bir delikanlının talip olmasını istiyor. Aklınızdan neler geçiyor? Yoksa... Evet oğlum. O kızla evlenmeni istiyoruz. Ondan daha iyisini bulamayız. Ama ben evlenmeyi düşünmüyorum baba. Hayır efendim... Bu iş senin isteyip istememenle olmayacak. Sağlığımızda mürüvvetini görmek en büyük arzumuz. Bunun gerçekleşmesini ben de çok isterim baba. Ama şimdi değil. Daha yirmi beş yaşındayım. Zamanı gelince kendi seçeceğim bir kızla evlenmeliyim. Hemen kararını verme oğlum. Önce kızı bir gör. Onu senin de beğeneceğinden eminim. Şu yontu işini de bırakırsın artık. Yoksa evine zaman ayıramazsın. Neyse... Artık gitsem iyi olacak Ama akşam yemeğine kalacağını söylemiştin oğlum Ne o Yoksa akşam yemeğine Hafize teyzem de mi gelecek? <gülüyor> Nasıl serginiz için gerekli hazırlıkları tamamladınız mı Şevket Bey Evet dostum Yalnızca bir iki küçük ayrıntı kaldı Umarım serginiz dilediğiniz gibi geçer Teşekkür ederim Rafet Bey Selami sen neden hiç konuşmuyorsun sizi dinliyordum. Selami'nin ağzını bugün bıçak açmıyor. Acaba neden? Hatta atölyeye geldiği zaman biraz sinirliydi. Bu delikanlı ne zaman ailesinin yanına gitse böyle oluyor. Sorun nedir Selami? Yoksa ailenden biri mi rahatsız? Hı. Hayır. Davranışlarıyla onlar beni huzursuz ediyor. Ama bence yaşamın gayet başarılı ve iyi bir şekilde geçiyor. He? Bence Selami'nin sorununu... ...ailesi tarafından sanatçı kişiliğinin anlaşılamaması... ...genel olarak da kuşak çatışması şeklinde değerlendirebiliriz. Yanılıyor muyum Selam? Doğru söylüyorsunuz hocam. Bunu nasıl anladınız? Size ailemden hiç söz etmemiştim. Yani böyle sorunlarım oldu. <gülüyor> Sana aynı yoldan benim de geçtiğimi söylemem yeterli olur mu? Bazı sorunları farklı boyutlarıyla da olsa her kuşak yaşıyor galiba... Ailenin senden istediği şey nedir Selami? Onların istediği şu Evlenip yontu işini de unutursam dünyanın en mutlu insanları olacak Bu mümkün mü? Bir sanatçıdan sanatını bırakmasını istemek Benim için o kişinin gözünü kör etmeyi istemekle aynı anlama gelir Merak etmeyin gözümün kör olmasına izin vermem hocam <gülüyor> Aferin Selami Senden ancak bu sözleri duymayı beklerdim ama hiçbir zaman ailenin de kalbini kırmamalısın. Elbette. Onların üzülmesi senin de dengeni bozar. Çalışmalarını sağlıklı bir şekilde ortaya koyamaz. Hı hı. Şevket Bey'e hak vermemek mümkün değil. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Sana her zaman çalışmalarımın özünde... ...insan sevgisi yattığını söylerim. Öyle değil mi? Evet hocam. Bence sevgiyi uzaklarda aramaya gerek yok. İşe... En yakınımız olan ailemizi severek, bizi anlamasalar da onlarla bütünleşmeye çalışarak başlayabiliriz. Ama bir noktadan sonra tercih yapmak gerekir. Onların beklentileri, istekleri dayatma halini alınca ne yapmalı? Ee, doğru iletişim kurmanın ilk şartı doğru sözcükler kullanmayı bilmektir. Yumuşak bir yaklaşım istemediğin durumları yaşamana engel olur. Şevket Bey... ...böyle konuşmayı sürdürürseniz... ...atölyenizde bana da ders vermeniz gerekecek. <gülüyor> Bu ne yazık ki mümkün değil. Neden? E, sizce sanatla ilgilenmek için çok mu yaşlıyım? <gülüyor> Sanatın sanatçının yaşı olmaz sevgili dostum. Ha, söylemiş miydim... ...sergiden sonra yurt dışına çıkmam gerekecek. E, e, ciddi misiniz? Hı? Bunu duyduğuna pek sevinmedin galiba. <gülüyor> Sizin için severimde mi? Yurt dışında yeni bir sergimi açacaksınız Şevket Bey e, Hayır hayır Paris'te üniversite düzeyinde Özel bir güzel sanatlar akademisi var İki yıldır öğretmenlik yapmam için Beni oraya çağırıyorlar e, O halde bundan sonra Paris'te yaşamanız gerekecek Evet ancak tatillerde Buraya gelebilirim ee, Selami bir şey söylemeyecek misin? Çalışmalarınızı yurt dışında Sürdüreceğiniz için gurur duyuyorum ama sizden ayrılacağım için de çok üzgünüm. <gülüyor> Benden ayrılacağını kim söyledi? Anlayamadım. Rafet Bey yanında çalışan bir elemanı kaybetmeyi göze alırsa... ...seni beraberimde götürmek istiyorum. Nasıl olur? Duyduklarıma inanamıyorum. Paris'te yalnızca öğretmenlik yapmam bana yeterli olmayacak. Bunun için orada da bir atölye kuracağım. Akademi yetkililerinden bir atölye bulmalarını istemiştim. Yer hazırmış. Yani Selami'nin atölyenizde çalışmasını mı istiyorsunuz? Evet. Ayrıca bu sayede Paris'te birçok sanatçıyla tanışması mümkün olacak. <gülüyor> Sanırım yine yalnız karıyorum. Dertleştiğim arkadaşımı elimden alıyorsunuz. Yani gitmeme izin veriyor musunuz Rafet Bey? Elbette. Başarılı bir sanatçı olduğunu görmek en büyük arzum. Atölyeye ait küçük bir daire varmış Orada kalırsın Selami Ayrıca yaşamını sürdürebilecek kadar da maaş alacaksın benden İkinize de ne kadar teşekkür etsem azdır Merhaba efendim Hoş geldiniz Benimle konuşmak istemişsiniz Beyefendi ben Selami'nin babasıyım hı hı. Haberim var Az önce söylediler Sizinle oğlum hakkında görüşecektim. Evet sizi dinliyorum. Aa, buyurun buyurun. Oturun lütfen buyurun. Teşekkür ederim. E, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Selami'yi Paris'e gönderiyormuşsunuz. <gülüyor> Oğlunuzu yurt dışına ben göndermiyorum. Paris'e Şevket Bey'in yanında çalışmak için gidiyor. Eşim de ben de Selami'nin yanınızda çalışmasından çok memnunduk. Şevket Bey'le konuşsanız da... ...oğlumu götürmese olmaz mı? Merak edilecek bir durum yok. Şevket Bey çok iyi bir insandır. Ama Selami oralarda yalnız başına ne yapar? Fransızca konuşmayı bile bilmiyor. Bu sorunu da çözecekler. Orada Fransızca kursuna devam edecek. Neden gitmesini istemiyorsunuz? Selami havai bir çocuk. Oralarda başına kötü işler gelebilir. Oğlunuz 25 yaşında yetişkin bir insan... Ayrıca mantıklı ve dürüst bir genç. Onunla gurur duymalısınız. Ama siz ona güvenmemeyi tercih ediyorsunuz. Ben yalnızca oğlumun iyiliğini istiyorum. Orada atölyede çalışacakmış. Aylarca burada çalıştı da ne oldu? Ne dediğinizin farkında mısınız beyefendi? Oğlunuz son derece yetenekli... ...umut vaat eden bir genç... Ayrıca bazı ailelerin çocuklarının selaminin yerinde olabilmesi için... ...ne kadar para harcadığını biliyor musunuz? Ressamlarımızın, heykel ...yani sanatçılarımızın genellikle istedikleri gibi bir hayatları olmadığını duyuyoruz. Merak etmeyin. Artık bizim sanatçılarımızın da değeri anlaşılmaya başlandı. Hem şirket Bey ya onun maaşını ödemezse... Yaban ellerde parasız kalırsa ne yaparız? Aklınızda böyle bir düşünce olmasın hiç. Eğer herhangi bir olumsuz durum yaşarsa... ...Selami'ye ben yardımcı olacağım. Beni anlıyorsunuz değil mi? Ben bir babayım. <gülüyor> Sizi elbette anlıyorum. Selami'nin dizinizin dibinde olmasını istiyorsunuz. Ama önemli olan onun yetenekleri. Bu yeteneklerini de iyi bir şekilde kullanabilmesi... Eğer Selami'ye engel olur veya buradan mutsuz ayrılmasına yol açacak bir davranışta bulunursanız... ...en çok siz üzülürsünüz. Bu yontu işini her şeyden çok istiyorum. Madem bu gerçeğin farkındasınız o halde ona karşı daha anlayış göstermelisiniz. Peki. Müsaadenizle artık gideyim. Zamanınızı alın. Var rica ederim. Rica ederim Unutmayın Oğlunuz benim de oğlum sayılır Onun kötü şeyler yaşamasını asla istemem Teşekkür ederim efendim Şey Selami'nin buraya geldiğimden haberi olmasın lütfen Elbette elbette Zaten şu anda Şevket Bey'in yanında Bugün serginin son günü olmasına karşın insanların ilkisi hala ilk açıldığı günkü gibiydi. Haklısın Selami. Salonun kapılarını kapatmazsak herhalde bu ilgi sabaha kadar sürecek. Ha, bak bir çift geldi. Ha? Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu? Yoksa onları tanıyor musun? Evet. Annemle babam. Öyle mi? Bu harika. Hadi onların yanına git. Önce sergiyi geçsinler, sonra ailenle beni tanıştırırsın. Peki hocam. <gülüyor> anne, anne, baba, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Bizi burada görünce çok şaşırdın Aa, değil mi? <gülüyor> evet. Doğrusu sizi hiç beklemiyordum. İnşallah senin sergilerinde gezeriz bir gün. İnşallah baba. Ee, ne bekliyoruz? Gezmeyecek miyiz? Ee, şu köşeden başlayabiliriz. Olur. <gülüyor> Şevket Bey'in buradaki çalışmalarının birçoğu satıldı Ama her yer heykel dolu yavrum Demek daha önce salonda adım atacak yer yoktu Bu eserler yeni sahiplerine sergi kapandıktan sonra gönderilecek Hı, Anladım Şevket Bey şu ilerideki adam mı? Evet Hadi onun yanına doğru ilerleyelim Sizinle tanışmak istediğini söylemişti Aman Allah'ım bu heykeller ne kadar güzel Gerçeğinden <gülüyor> farkları yok sanki Zaten buradaki her şey Dokunsan canlanacakmış gibi duruyor Nasıl Uçağa alışabildin mi Evet hocam Uçak havalanırken paniğe kapılmıştım Sanki her şeyin sonu gelmiş gibi düşündüm <gülüyor> İnsan alışık olmadığı durumlardan korkabilir Bu çok doğal Haklısınız Havaalanında da çok heyecanlıydım Annem, babam, Rafet bey herkes oradaydı Hı -hı. Başlangıçta ailem sizinle Paris'e gitmeme çok karşıydı Nasıl ikna olduklarını merak ediyorum doğrusu Yontunun senin için ne anlama geldiğini kavradılar demek <gülüyor> O halde annemle babamın rüyalarına biri girip onları razı etmiş olmalı <gülüyor> <gülüyor> Selami neden böyle düşünüyorsun? Ee, geçen hafta Babamı fabrikadan çıkarken görmüştüm e, Belki de seni görmeye gelmişti Ne babam ne de Rafet Bey bu olaydan söz etti Ama o gün babamın Rafet Bey ile konuştuğundan hiç kuşkum yok O halde Rafet Bey'e helal olsun Babanı ikna etmeyi başarabilmiş <gülüyor> <gülüyor> eh, Yaklaşık bir saat sonra Paris'te olacağız O kadar mutluyum ki duygularımı anlatacak sözcük bulamıyorum Buna gerek yok Atölyeye gidince duygularını anlatma işini ellerine bırakırsın Haklısınız hocam Ama bu akşam ikimiz de hiçbir iş yapmayacağız Neden? Çünkü havaalanında bizi bir dostum karşılayacak Bu akşam onun misafiri olacağız O halde bu akşam arkadaşınızla yalnız kalsanız daha iyi olur Konuşacaklarınız var <gülüyor> Eğer gelmezsen ona karşı saygısızlık etmiş olursun Herhalde öyle kötü bir duruma düşmemi istemez Peki siz kazandınız Geleceğim <gülüyor> Atölyeyi bir ay gibi kısa bir süre içinde... ...harika bir mekan haline getirdiniz. Şevket amcayı ve sizi kutluyorum. Ah, teşekkür ederim Ayşen Hanım. Bir şey içer misiniz? <gülüyor> Az önceki sözlerimi bana... ...bir şey ikram etmenizi istediğim için söylememiştim. Ah, özür dilerim. Bunu daha önce sormam gerekirdi. Ay, lütfen yerinize oturun. Benimle ilgilenmek için yalnızca konuşmanız yeterli. Ama... ...siz benim için bundan daha fazlasını yapıyorsunuz. Beni... Bir çocuk gibi dil kursuna üç gün siz götürüp getirdiniz. Çünkü yolları bilmiyordunuz. Nerede hangi vasıtaya bineceğinizi öğreninceye kadardı. Aa, ama alışveriş yaparken bile yanımda bulundunuz. Sizce bu da önemsiz bir yardım mı Ayşen Hanım? Merak ettiğiniz bir şey var gibi geliyor bana. Evet. Ama size düşündüğüm soruyu sormaktan çekiniyorum. <gülüyor> Lütfen rahat olun. Sizin için ne anlam ifade ettiğimi öğrenmek istiyorum Yani bugüne kadar hiç sizin gibi bir arkadaşım olmadı Yani söylemek istediğim şey şu Herhalde saçmalıyorum İleride çok iyi iki dost olacağımızı düşünüyorum Ama önce birbirimize sizle hitap etmekten vazgeçmeliyiz <gülüyor> Peki Ayşen İşte bu çok daha hoş oldu <gülüyor> Şevket amcamın buraya gelmesi uzun sürer mi? Hayır sanırım on dakika içinde burada olur Ona söylemen gereken bir şey mi var? Hı hı. Annemle babam Şevket amcayı yemeğe bekliyor Yemekten sonra da ikimiz sinemaya gideriz Ne dersin? Bu harika olur Biliyor musun? Aynı şeyi ben teklif edecektim Benden hep bir adım önde gidiyorsun <gülüyor> Güzel beni kısa sürede tanımaya başlamışsın <gülüyor> <gülüyor> Rafet bey Gereken hazırlıkları tamamladınız mı? Evet <gülüyor> Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ama varlığımla huzurunuzu bozmak istemem Selami. O nasıl söz efendim? Paris'teki evimize gelip bizi şereflendirirseniz yalnızca mutluluk kaynağımız olursunuz. Sağ ol kızım. Yaşım yetmiş. Ee, üstelik biliyorsunuz hastayım. Başka bir ülkede ölmek istemem. Bakımınızı biz yapmak istiyoruz. Doktorunuzla görüştüm. ...bizimle birlikte olmanızın size iyi geleceği kanısında. Bundan kuşkum yok. Sizler bana neşe veriyorsunuz. Ama e, düzelebilecek bir hasta değilim ki. E, fazla ömrüm kalmadığını biliyorum. Böyle konuşmayın lütfen. E, söylediklerim üzücü şeyler ama... ...gerçek. O halde size bir önerim daha var. Nedir Selami? Paris'e gidelim. İstediğiniz zaman sizi buraya getiririz. E... Ne desem bilemiyorum Beni köşeye sıkıştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz <gülüyor> Bizden kurtuluş yok Hem oğlumuz minik Rafet sizi yanımızda görmezse çok üzülecek Doğru iki gündür ne zaman telefon açsam bana neden gelmiyorsunuz Yoksa Rafet dedem beni görmek istemiyor mu diyor Beni böyle kendi dedesi gibi sevmesi çok hoşuma geliyor Rafet çok şanslı bir çocuk İki öz dedesi dışında Şevket dedesiyle siz de varsınız Annemle babam da Paris'te kısa bir süre için bizimle birlikte kalıyor. Gelmezseniz artık onların dilinden kurtulamam. <gülüyor> <gülüyor> evet ne diyorsunuz? Peki peki kabul. İşte bu kadar. <gülüyor> Razı etmek için az uğraştırmadınız bizi. E, hemen heyecanlanmayın çocuklar. Hem anlaşmamızı da unutmak yok. İstediğim zaman beni buraya getireceksiniz. <gülüyor> Pekala size söz veriyoruz. E, o halde avukatımı çağırıp hemen onunla görüşmeliyim. Mali hesaplarıma o bakıyorum. Bir süre burada olmayacağıma göre ona gereken talimatı vereyim. Merak etmeyin onu hemen ararız. E, rahatsızlanmadan önce içime doğmuş olmalı ki iki fabrikamı da satmıştım. Artık para hesaplarıyla da ilgilenmiyorum. ...o işe avukatım bakıyor. Ben de Paris'i arayıp... ...herkese en yakın zamanda orada olacağımızı söyleyeyim. Ayşen, istersen bunu yapma. Gidişimiz sürpriz olsun. <gülüyor> Peki Selami, sen nasıl istersen. Rafet Bey... ...neden böyle duygulandınız? Gözleriniz dolmuş. Eee... ...sizi tanıdıktan sonra... ...oğlum yok diye artık üzülmüyordum. Şimdi ne kadar haklı olduğumu... ...daha iyi anlıyorum. Siz benim ikinci babamsınız. Keşke her sanatçı, her insan benim kadar şanslı olabilse. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Neden gülüyorsun Aykut Yoksa öykümü beğenmedin mi? Hayır Rafet Bey ölümcül hasta yaparak Ona karşı biraz acımasız davranmıyor musun diye düşünüyordum Ama hasta olmasa Evimde yaşamayı kabul etmezdi Hem bundan on yıl sonra Belki de hastalığının tedavisi bulunabilir Haklısın haklısın <Gülüyor> Selam et baban İyi Gelsen Neler oluyor burada kahkahalarınız ta bahçeden duyuluyor Hiç konuşuyorduk baba Aykut yoksa sende mi buna uymaya başladın Lütfen baba Ama bilirim senin aklın Selami'den daha iyi çalışır <gülüyor> Amca bence oğlunuzu küçümsemeyin Selami çok iyi bir sanat Bakın iki gün sonra sergi açıyor Onca para harcadı hem bu ne işe yarayacak Şu taş parçalarına para verecek adam çıkacak mı Neden olmasın amca Neden böyle davranıyorsun baba en azından arkadaşımın yanında. Bu sözleri arkadaşını örnek alman için söylüyorum. Bak Aykut adam gibi adam oldu. İyi bir işi var yakında da baba olacak. Bunlar Aykut için güzel şeyler. Ama senin için değil öyle mi? Öyle bir şey söylemedim. Artık eminim. O kafanın içinde beyin yerine taş taşıyorsun. Annen çay demledi. Sizi çağırıyor. ...şey... ...çok üzgünüm Selam'ım. Boşver Aykut, ben iyiyim. Hem böyle yontular yapmaya... ...hem de az önce anlattığım gibi... ...kendim için öyküler uydurmaya devam edeceğim. Sakın moralini bozma. Bak iki gün sonra ilk sergini açacaksın. Sergi için senden bir şey isteyecektim. Söyle, elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dostum. Buradaki heykelleri, büstleri... Yarın sabah senin kamyonetle sergi salonuna götürebilir miyiz? Elbette. Böylece çorbada benim de tuzum olur. Sağ ol dostum. Sabah erkenden buraya gelirim. Ah, ama çok erken gelme. Neden? Çünkü yeni güzel bir hayal daha kuruyor. Olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Şans ya da gerçek... Mustafa Kobancı'nın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.